Demiştik ki mücahede, mücadele mücadele manasında geliyor. İnsanın mücadele etmesinin gerekliliğini bize anlatıyor. İnsan kimlerle mücadele edecek? Mücadele dendiği zaman, mücahade dendiği zaman mücadele edeceği hususlar neler? Ve kimler? Dedi ki insan önce kendi nefsiyle ne yapacak? Mücadele edecek.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 çok kolay gelen, basit şeyler olsaydı, bugün herkesin sakalı uzun olurdu. Bugün herkesin pa paçası kısa olurdu. Bugün bu dokuz günü herkes oruçlu geçirirdi. Bugün herkes gece teheccüd namazına kalkardı. Değil mi? Ama nefis sonuçta bunları istemiyor. Bunlardan razı değil. Bu ve buna benzer ibadetlerden. İşte arkadaşlar, geçen cumartesi günü söylemiş olduğumuz üzere, mübarek bir mevsimden geçiyoruz.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 Arapça da buna tesvif denir. Sonra öteleme. İleri doğru seni ittiriyor. İşte öyle dönemlerinizi arkadaşlar kendinize bu İmam-ı rahim rahimehullah'ın bu kitapta açmış olduğu babı hatırlat. Açın elinize alın şöyle bu şu işte, hadisleri bir daha okuyun. Aleyhissalatu vesselam'ın namaz kılışına bir bakın. Şöyle bir düşünün. Gelmiş geçmiş günahları affolmuş bir kul ve hala kullukta ne yapıyor? Mücadele ediyor. Nefsiyle mücadele ediyor.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 Tabi olur. Cenazeyi üç şey takip eder. Cenazenin arkasından gider. <gülüyor> Ehluhu ve maluhu ve ameluhu. Nedir bu cenazenin arkasından giden üç şey? Ehluhu. Aynen. Ailesi. <gülüyor> ve maluhu. Parası, zenginliği. Malı mülkü. Değil mi? Ne zengin adamdı? Neleri vardı bu bu adamın? Yatları vardı, katları vardı. Fe <gülüyor> yerci'üthnâni. Aleyhisselatüsselam diyor ki ikisi döner, ikisi geri döner. Yani kabire kadar giden üç şeyden ikisi geri döner. Dünya boyunca, hayatı boyunca, dünyadaki yaşamı boyunca bu ölüye arkadaşlık etmiş, dostluk etmiş, onu efendi yapmış, efendi kılmış, İnsanların ona saygı duymasını sağlamış, insanların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 yöneltmeliyim. Salih amelleri. Bakıyorsun 8.30'da adam işe gidiyor sabah. Tamam güzel. Akşam kaçta geliyorsun eve? 6.30'da. 8.30'dan 6.30'a kadar. Kaç saat? Yaklaşık 10 saat. Bu 10 saat içinde bakıyorsun ki Rabbi için, ahireti için, kabri için, kabirde onunla beraber kalacak olan salih ameller adına ne yaptın? Zikir çektiğin mi? Sabah akşam zikirlerini? Hayır. Kuran okudun mu? Hayır. Namazlara, cemaate gidebildim mi? Ya çok meşguldük, O anda yapmam gereken işim vardı. Bıraksam olmazdı. 10 saat sende ne yaptın? Dünya hayatına verdi. Sonra eve gittin. Yemek yedin. çocuk çoluk eğilendin. Bir de televizyonun karşısında oturdun. Sonra yattın. Sabah kalktın yine. Aynı döngüyü ne yaptın? Devam ettirdin. Toplamda ne yapmış oldun arkadaşlar? Zarara uğramış oldun. Çünkü sen yatırımını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 Sahte, gerçek dışı olaylar, gerçek dışı lakaplar, ünvanlar, değerler aslında. da hepsine bakıyorsunuz ki en son işte görüyorsunuz bir zengin ölmüş kastede bir sayfada ona ne yapmışlar? Tazi. Taziye yayınlamışlar. Artık son vazifede o şekilde yapılmış. Ondan sonra kara toplağının içine gömülmüş. Şaşıyorum bazen gerçekten. Yani bakıyorum adam malına mal katmış, zenginliğine zenginlik katmış.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 i̇bn Mes'ud radıyallahu anh tarafından rivayet olunuyor. Diyor ki i̇bn Mes'ud Kale Kale Resulullah sallallahu Kale nebi sallallahu aleyhi ve sellem El cennetü akrabu ila ahadikum min şirakin aleyhi. Cennet sizlere ayakkabınızın bağından daha nedir? Yakındır. Vennaru mislu zalik Vennaru mislu zalik. Ateş de böyledir. Yani, İp üzerinde yürüyen canmaz gibisin aslında.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 Diğer hadisiz arkadaşlar. An-Ebi Firas Rabi'a bin Ke'b el-Eslemi Khadimi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. hizmetçilerinden hizmetkarlarından bir tanesi. Diyor ki emin min ehl-i suffa ashab-ı Medine'ye gelip kalacak yurdu olmayan gariban sahabe sahabelerden kendilerini orada mescidde ilmi adayan, aleyhissalatü vesselamın zilin dibinde ilim öğrenen sahabelerden bunların yaklaşık 80 kişi olduğu söyleniyor. Medine halkı bunlara <gülüyor> bakıyor. Bunlara yemeğini getiriyor. Ebu Hurayra radıyallahu anhu da bunlardan bir tanesi. <gülüyor> bu sahabede Ebu Firaz Rabia, İbnu Ka'b el-Eslemi de bu sahabelerden ashab-ı suffeden birisi. Diyor ki kuntu ebitu ma'a rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselamla beraber gecelerdim. Onun yanında olurdum. <gülüyor> Geceliğin ona diyor abdest suyunu ne yapardım? Taşırdım. <gülüyor> abdest suyunu ona getirirdim. bu <gülüyor> hacetihi <gülüyor> <gülüyor> ihtiyacı olan şeyleri Burada yani ne olduğunu söylemiyor abi. Ayakkabısı olur, havlusu olur. Neyse artık. Feqala <gülüyor> Selni. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benden ne dilersen dile. Ne istersen iste. Fekultu es'aluke murafakatake fil cenne. Diyor ki bu sahabe cennette seninle beraber olmayı istiyorum. Senin yanında olmayı istiyorum. Fekale e ve gayra zalik. Bundan başka bir isteğin var mı? Başka bir dileğin var mı? Kultu <gülüyor> huve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 Aleyküm selamünaleyküm. Dedi ki bana ya dedi ben dedi e, yani namaza durduk daha besmeleyi çekti. okurken İmam Rukuya gitti. Kaldır da onu hızlı okudu yetişti imama filan. Namazdan sonra dedi ki ya dedi bir maneviyat bir ruhaniyet bulamıyorum sizin bu memlekette namazlarda. Niye böyle bu kadar hızlı kılıyorsunuz? Ya ben Allah'u Bunu söyleyen iş adamı yani.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 allah Teala Kur'an-ı ne diyor? اِنَّ الصَّلَاةَ evet. Namaz ne var? Evet. Alıkor. Namaz alıkor. اِنَّ الصَّلَاةَ anil عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Kötü işlerden, münker olan işlerden, haram olan işlerden namaz alıkor. Ama nasıl namaz? Tekbiriyle. Namazda kıyamıyla. Fatiha'yı Değil şuyla. Bir Fatiha'yı paldır küldür okuyup Rükü'de bir kere Sübhane Rabbiyel Azim de, demeden az bir şekilde bile kalarak Rükü'den daha kalkmadan secdeye kendini atarak, secdede aynı şekilde namazı güzel bir şekilde yani secdeyi ifa etmeyerek kullanılamaz. Kötülükten, fuhşiyattan alıkoymaz. Aleyhisselatü vesselam bu hadiste secdeye değiniyor. Çünkü secde kulun Rabbine en yakın olduğu yer. Namazda kulun Rabbine en yakın olduğu yer. İmam Müslim'in rivayetinde aleyhissalatü diyor ki فَاِنَّ اَقْرَبَ مَا Kulun Rabbine en yakın olduğu yer neresi? Hangi hal, hangi durum? وَهُوَ سَاجِدْ Secdedeyken, secde halindeyken kulun Rabbine en yakın olduğu yer onun secde halinde olduğu yerdir. Ve secde halinde ne diyorsun sen? Subhan Rabbiyal الْاَعْلَى En yukarıdaki Rabbimin ne yaparım? Bütün noksanlıklardan, eksikliklerden, tenzih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 Ağır taşlarla düşenmiştir. Kendi giden yol zor. Oruç zor. Gerçekten zor. Gece kalkıp namaz kılmak zor. Harama bakmamak zor. Haram yememek zor. nefse zor. Ama Huffetil Huffetil naru bil bis şehavad. Ateşe giden yol neyle düşenmiş? Şehavad. nefse hoş gelen, şehveti hoş gelen şeyler. Harama bakmak zevk alıyor. Para kazanmak Haram da olsa, haram yolla da olsa zevk kalıyor. Çünkü cep şişiyor. Dikkat edin. Ateşe giden yol nasıl? Şehevi duygulara düşenmiş. Kadın, şöhret. Değil mi? Alimler diyor ki eğer nefsinde bir yöne doğru yöneliş görüyorsan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 Oruç. Ya Ramazan'da tuttuk zaten. Şimdi bugünlerde de yani tutmasak da olur. He, bil ki bu yol nefisin, senin gitmek istemediğin, seni götürmek istemediği o yol cennetin yolu arkadaşlar. 13. hadis An Ebi Abdillah ve yukal Ebu Abdirrahman, Mevla Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem yukul, sucudu. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki Abdurrahman'a, Ebu Abdurrahman'a, sahabeden Ebu Abdurrahman'a diyor ki, Aleyke bi Kefreti Sucud. Çokça secde et ey Ebu Abdurrahman diyor. Yani peygamberin nasihatine bakın arkadaşlar insanlara. Yani orada biraz önce gördünüz yani ne istiyorsun benden diyor sahabe. O da diyor cennette seninle beraber olmak istiyorum. O zaman ona öyle yolu gösteriyor. Yani dikkat edin ne var? Dünya bu adamların hayatında var mı? Var. Ama nasıl bir dünya hayatı var? te yönelik. Ahiret yurduna yapılan seyir esnasında hayatta kalabilmek adına, yaşamı sürdürebilmek adına azık edinme. Dert bu. Hammallık yapma değil. Şimdi insanlar bakıyorsun, 24 saatinin 18 saatini üretimde geçiriyor, fabrikada geçiriyor. Peygamber sahabe diyor ki, ''Aleyke bi kefretis sucud'' Çokça secde et Eyüb-i Abdurrahman. فَاِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلَّا رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً Sen Allah için bir secde etmiş olmayasın ki Allah senin bu etmiş olduğunu onun için secde etmiş, etmiş olduğun secdeyle senin dereceni artmış olmasın yükseltmiş olmasın. وَحَتَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيَةً Ve senden bu yapmış olduğunu onun için yapmış olduğun secdeyle bir hati, hatayı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 Göstermiş olduğun o tevazu senin yapıyor Rabbim bunu neyle mükafatlandırıyor? Dereceni yükseltmekle. Ve senin o omzuna çökmüş, bedenine çökmüş günahını senden silmekle, senden atmakla mükafatlandırıyor. Bu sebeple arkadaşlar namazı önem verelim. Gece namazlarına önem verelim. Camide cemaatle namaz kılmaya önem verelim. Namazlarla birlikte kılmamız sünnet olan ratip sünnetlere nafile sünnetlere ne yapalım önem verelim duha namazına önem verelim bunlar çok önemli namazlar içinde hepsinin ne var Secde var 14. hadis an Ebi Safvan Abdullah bin Busr el-Eslemî قال قال رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem hayrun nâsi men umruhu ve hasuna diyor ki ala insanların en hayırlıları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 Ömrü uzun, ameli güzel olacak. Allah-u Teala buyuruyor Ali Minan suresinde. Diyor ki, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ Hayır. Kafirler, bizim onlara mühlet vermemizi, bizim onlara süre tanımamızı, kendileri için bir hayır zannetmesinler. Yani kafirler, Bakmışım uzun ömür yaşıyorlar. Başlarına bir bela gelmiyor. Allah isyan ediyor. Kibir var. Secdeye kapanmıyor. Allah'ı birlemiyor. Göndermiş olduğu elçisine iman etmiyor. Uzun ömür yaşıyor. Allah'ın ya yüzüne göndermiş olduğu nimetlerden istifade ediyor. Değil mi? Bunu diliye söyleyen insanlar var. Yani Madem böyle bu iş siz haksınız. Biz basitalı yoldayız. Biz niye daha gelişmişiz? Daha iyi yaşıyoruz. İyi şartlardayız. Vallahi Arabak ne diyor? Vallahi <gülüyor> hasabennellezina kafarû enmâ numlî lehum hayr. Kâfirler kendilerine vermiş olduğumuz bu öle kendilerine bu sürelerimizi uzatmamızı kendileri lehine bir hayır olarak görmesinler. Bunu böyle addetmesinler. Enmâ numlî lehum hayrun li enfusihim. İnmâ numlî enmâ numlî lehum lyezdâdû ismâ. İşin sırrı <ne>? biliyor musunuz? İnmâ numlî lehum lyezdâdû ismâ günahlarına günah katmaları için haddi aşmalarına daha da haddi aşarak azgınlık az, azmaları için biz onlara diye süre veriyoruz. Alimran suresinde böyle buyuruyor. Velhum azabun muhin ve onlara küçük düşürücü, alçaltıcı ne vardır birer azap vardır. Yani insan bazen diyebilir ki veya hatta şöyle hissedebilir yani nimetler geliyor abiye mühlet veriliyor. Bel belalar sürekli ondan uzak tutuluyor. Kapılar önünde açılıyor. Ama haramlar bir o şekilde işlenmeye devam ediliyor. Bu onun için, kendisi için bir hayır olduğunu ne yapmasın kimse? Zannetmesin. Belki de bu nedir? Düzelmeyecekse, kendine çekim düzen vermeyecekse onun hakkında şerdir. Habiret sizin hamire defter kabarıyor. Değil mi? Yani günah işledikçe yazılıyor. 30 yaşına kadar günah işleyen bir adam 80 yaşına kadar günah işleyen adamın defteri bir olur mu? Olmaz. 15. hadis diyor ki Enes radıyallahu anh Gal, Gâbe Ammi Enes İbn-i Nazır an anh Anki Amcam Enes i̇bn Nadır Bedir Savaşı'ndan diyor, katılmamıştı. Bedir Savaşı'ndan, Bedir Savaşı'na gelmemişti. Çünkü Bedir Savaşı'na savaş niyetiyle ne yapılmamıştı? Çıkılmamıştı. 300'e 300 e yakın kişiyle çıkılmıştı. Kureyş'in kafilesi kesilecekti. Tabi sonradan orada ne oldu? Bir savaş vuku buldu. Tabi Anas bin Nadır peygamberimizin yanına geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü an ey Resulü, müşriklerle yapmış olduğun ilk savaştan diyor nasibimi alamadım yani ona katılamadım o ilk savaşta yoktum safta yerim almadım lakin lakin Allah şahit edeni asna böyle bir temenni ve böyle bir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 Uhud Savaşı biliyorsunuz Bedir Savaşı'ndan ne kadar sonra gerçekleşiyor? Bir sene. Bir ay. Bir sene bir ay sonra Uhud Savaşı oluyor biliyorsunuz. Uhud Savaşı geldi. Şimdi Enes i̇bn Nadır'ın bu Enes mi Malik değil amcası. Enes İbn-i Nadır'ın şimdi imtihanı başladı. Verdiği sözde duracak mı? Durmayacak mı? İmkeşafel Muslimun Aleyhisselatü Vesselam'ın yerleştirdiği Müslümanlar o okçulardan yaptığı yerlerini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 Uzak olduğumu sana söylüyorum. Ben beriyim o müşriklerden. Onu yap- onların yapmış olduğu fiillerden, eylemlerden, Müslümanlarla savaşmalarından, Allah'a ortak koşmalarından her şeyden beriyim. Thumma taqaddama fe-stakbalahu Sa'd ibn Muaz. "La tud'u ya Söz verdi ya. Allah'a Allah diyor benim ne yapacağımı gösterecek o müşriklerle yapılan savaşta. Sa'd ibn Muaz'ı görüyor radıyallahu anh onu görüyor. Taqala ya Sa'd ibn Muaz el cennetu ve rabb'en nazar nazarın Rabbine yani. Rabbime yemin olsun ki diyor cennet inni ecidu rihaha min duni uhud Ey saad diyor şu Uhud'ta, Uhud tarafından cennetin kokusu geliyor bana diyor. Öyle atılıyor. Böyle bir söz var. Tam savaşa atlayacak. Sa'd ibn Muaz'ı görüyor. Ve Sa'd Muaz'a diyor ki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 bu Enes bin Nadır'la son karşılaşan bir insan insanlardan bir tanesi. Peygamberimize olay anlatırken diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, bu Enes bin Nadır'ın yaptığını ben yapamadım. Atlayamadım öne, öne atlamadım." قال أنس فوجدنا به بضعا و 80 bir seif. Enes diyor ki: "Amcamın vücudunda 80 küsür kılıç darbesi buldu."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 Avram yeten misem vücuduna girmiş bir sürü ok. O vajet nahoqat kutileva mester Bununla da bırakmamış müşrikler. Suratını, kulaklarını, yüzünün derisini ne yapmışlar? Paramparça etmişler. Eres adırlı. Fama arafahu ahadun illa xthu illa xthu bi benanihi. Tanımızcak hale gelmiş. Enes diyor ki amcam Enes ibnul Nadır tanınmayacak haldeydi ve onu sadece bizden diyor kim tanıdıya bildi uktuhu kız kardeş tanıyabildi nasıl tanıdı diyor ki parmak uçlarından tanıdı dedi ki teşhis etti bu benim abim Enes ibnul Nadırdır. Kâle Enes kunna nara aunaznu an hazi alay nzelat fee Şimdi az sonra okuyacağımız Ahzab suresinin 23. ayeti diyor ki Enes amcası hakkında bu ayet bu ayetin amcam Enes İbn-i hakkında indiğini ne yapardık? görüşünde benimserdik. Yani bu ayet onun hakkında indiğini zannederdik. Ahzab suresinde allah Teala ne buyuruyor? Minel mu'minine ricalun Mü'minlerden öyle adamlar vardı ki Sadakû ma ahadullâhe aleyh Allah talaya ettikleri, verdikleri sözler konusunda sadık oldular. Sözleri yerine getirdiler. Vamin hummen qada nahbehu. Onlardan bazıları sözlerinde yerinde sözlerini yerine getirerek sözlerinde durarak bu hayattan ayrıldılar. Vamin hummen yantalir. Onlardan bazıları da bekliyor. Oma beddalu tabdile. Onlar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 minel mu'minin ricalan mu'minlerden öyle adamlar vardır ki sadaku ma ahad ma ahadullah Allah'a verdikleri sözlerde yerinde dururlar. منهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه onlardan bazıları bir kısmı Enes bin Nadir gibi sözü verip ne yaptılar bu hayattan ayrıldılar. Şehit düştüler. Üminun ben yentadir. Diğerleri de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 16. hadis an Ebi Mes'ud Ukbet ibn-i Amr'l-Ensari el El-Bedri radıyallahu anh kal. Lema nezelet ayetus sadaqati kunna nuhamilu ala zuhurina. Diyor, sadaka vermeyle ilgili. Allah yolunda tesadduk etmeyle ilgili ayet indiğinde bizler diyor ne yapardık? Hammallık yapardık. Sırtlarımızda bazı şeyler yük taşırdık da para kazanıp kazanmış olduğumuz paradan sadaka verelim diye.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 Münafıklar bak ki fakalu murain. Tuhaşit. Ne kadar da riyâ sahibi bir adam. Gösteriş <gülüyor> sahibi bir adam. Yani Diliz atıyorlar. Oca erajulun ahar <gülüyor> fatasaddaka bi Başka bir adam gelip bir sa' miktarı 4 avuç miktarı az yani. Dönebilecek. İlk gelen adama göre daha az sayılabilecek bir sadakada bulunuyor, tasadduk ediyor. Fakalu inna Allahu diyorlar ki Allah bunun bu verdiği sadakadan mustağı nedir? Buna ihtiyacı yok. Ne kadar da az veriyor. Hemen ayetini. İn al-lladin yelmizun al-mutawwigin, min al-mu'minin la yeddun illa jehdhum. Müminlerden, gönüllerinden geldiği gibi verenlere dil uzatan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 Tabalar gönülden sadaka verenlerle ve ancak elinde bulunanları sadak olarak verenlerle dalga geçerler. Onların bu sözlerini Allah Teala dalga olarak, alay etmek olarak ne yapıyor? diyor. Ama diyor ki Allah Teala, "Sakhirallahu minhum." Asıl dalga geçilen, alay edilen kişiler onlardır. Allah onlarla alay etmiştir aslında. Onlara tuzak kuran Allah'tır. Kandırılanlar, kananlar onlardır.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 Anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da peygamberimizden diyor ki Fîmâ yervî anillâhi tebâreke ve teâlâ. Peygamberimiz de kimden rivayet ediyor? Allah Teâlâ'dan rivayet ediyor bu hadis. Kutsi hadis. Allah Teâlâ diyor ki Ya ibadî inni harramtul zulme alâ nefsî ve cealtuhu beynekum muharraman felâ tezâlemû. Ey kullarım! Ben zulmü kendi nefsime ne kıldım? Haram kıldım. Allah Teâlâ arkadaşlar kendi nefsine bazı şeyleri vacip, bazı şeyleri ne yapabilir? Haram, Haram kılabilir. Kendi iradesiyle, kendi dileğiyle bunu yapar. Başkası değil, başkasının zorlamasıyla, başkasının iradesiyle, dilemesiyle değil. Mesela Allah'ın El'am suresinde diyor ki, Ketebe Rabbukum nefsihir rahme Allah kendi nefsine ne yapmıştır? Rahmeti Yazmış. yazmıştır. Yani rahmeti farz kılmıştır, vacip kılmıştır. allah Teala böyle arkadaşlar zulmünü yapmış. Haram. Kendini haram kılmış. Ve kullar arasında da zulmü birbirlerine yasaklamış ve haram kılmış. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ Kim bir iyilikle gelecekse, kim bir iyilikle gelirse, onun karşılığında ne vardır ona? عَشْرُ اَمْثَالِهَا 10 katı vardır. وَمَنْ جَاءَ بِالْسَيِّئَةِ Kimde bir kötülük işlerse bir kötülük yaparsa, falâ yüzha illa falâ yüzha illa mislâha. Ancak onun misliyle karşılık bulur. Yani günahın karşılığı bir, İyiliğin karşılığı ise on. Yani Allah Teala zulmetmez bakın arkadaşlar. Dilediği kuluna fazlıyla, fazlı keremiyle muamele eder. Dilediği kuluna da ne var? Adaletiyle.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 Ya ibadeti كلكم jai'un illa men Ey kullarım hepiniz açsınız. Doyurdukların müstesna. Yani Allah doyurmasa, Allah nimetleri vermese bir kesse herkes aç. emoni tut'imuni kom. Benden ne isteyin? Yemek isteyin. Yiyecek isteyin. Yani hademden hani hadise geldi ya. Sizlerden birisi diyor Rabbine bütün ihtiyacını sorsun. Her şeyi Rabbinden istesin, istesin. Ayakkabının bağı kopsa bile onu Rabbinden istesin. Aç mı kaldın? Kime yöneleceksin? allah Teala yöneleceksin. Nasıl yöneleceksin? Salih amellerle yöneleceksin. Yani allah Teala diyor ki Eferâ'ytum ma tehrusun Şu ektiğiniz ve ekip biçtiğiniz şeyler var ya onları görüyor musunuz? Bir bakın onlara. Buğdaya. Yani biz toprağa ne atıyoruz? <gülüyor> Buğday. Ölü bir şey değil mi o? Buğday kurumuş, güneşin altında yanmış. Ölü bir şey. Allah-u Teala diyor ona bir bakın. Ekipte hasat ettiğiniz şu ürünlere bakın. Diyor ki e -entum Onu eken ve ekip bitiren siz misiniz yoksa onu biz mi bu şekilde ekip bitiriyoruz? Çok büyük ibretler var. Yani. Açız aslında değil mi?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 Su firmasını diyoruz ki 3053'e bir, bir su getir, getiriyor. Öyle hiç düşünmeden bu su nereden gelir? Allah bize bu yani nasıl gelir? hiç haberimiz yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: Efara ay tumul ma alladi teşrabun, İçtiğiniz suyu görmüyor musunuz? An e tum anzel tumuhu min al-muzni, em nahnul munzilun. Bu suyu bulup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 Kimseye muhtaç olmak istemiyorsa salih amellerle uğraşması lazım. Salih amellerle meşgul olması lazım. Diyor ki Allah Teala Araf suresinde "Velav enne ahlel-kura amenu vettakav" Şayet diyor, o köy halkı, o şehir halkı iman etmiş olsaydı, ve <gülüyor> <gülüyor> takva sahibi olmuş olsalardı "leftehna <gülüyor> aleyhim" <gülüyor> Biz onlara ne yapardık? Bunun karşılığında لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ göften ve yerden onlara bereket kapılarını açardık. Yani insan yemek istiyorsa, dünyada mal büyük sahip olmak istiyorsa, çoluk çocuk sahip olmak istiyorsa, salih amellerden ne yapacak arkadaşlar? Ayrılmayacak. وَلَاكِنْ bu. Ama diyor ki Allah-u Teala, وَلَاكِنْ كَذَّبُوا Yalanladılar. Yalanladılar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 Biz onlara niye bir süre veriyoruz diye Allah li <gülüyor> li Günahlarına günah katmaları için, günahları içinde boğulmak için, boğulmaları için ne yapıyoruz? Süre veriyoruz. Yine Allah Teala diyor ki İmare suresinde balam en ahli kitabi Şayet ehli kitap iman etseydi ve takva sahibi olsaydı lekaferna anhum seyyatihim. Onların günahlarını biz ne yapardık? Silerdik, örterdik. Ve onları cennetler nimet. Onları naim cennetlerine sokardık. Şart ne? İman edip takva sahibi olmak. Ve لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من Burada geliyor bakın işin sırrı. Ve لو أنهم أقاموا التوراة min rabbihim. Onlar Tevratı, İncil'i ve raplerinden kendilerine indirilenleri ikame etselerdi şayet, ne demek ikame etselerdi? Onu yaşasalardı, uygulasalardı, ayakta dimdik tutsalardı, diyor ki Allah Teala, "La ekalu min fawkihim ve min İfadeye bakın. "La ekalu min fawkihim." Diyor ki hem yuka yukarılarından yerlerdi, Başlar üzerinden ve hem nereden yerdi? Ayakları artından yerlerdi. Yani elleri, ellerinin tuttuğu altın olurdu. Yani bereketler gökten yağar, topraktan onlara ne yapardı? Derilir çıkardı. Şart ne? İman edip, takma sahip olmaz. kendilerine, Rablerinden indirileni ne yapmak? Etmek, uygulamak. Allah Teala diyor yani festet um, festet Benden yemek dileyin.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 Eksukum. Ben de sizi ne yapayım? Yedireyim. Ben de sizi örteyim. Diyorlar ki, alimler kisve. Örtü iki türlüdür. Bir somut, bir soyut. Somut örtü nedir? Elbise. Elbise gömlek, kazak, pantolon, başörtüsü, pardesu, hijab, peçe. Bunlar somut. soyut olan ne? Diyorlar ki,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 İkam edeceğiz. Sünneti ikame edeceğiz. Hayatımızda uygulayacağız. Kur'an'ı hayatımızda uygulayacağız. İkam edeceğiz ki başımızın üstünden ve ayaklarımızın altından ne yapalım? Nimetleri yiyelim, giyinelim, içelim. <gülüyor> ya ibadî innekum tuhti'ûne billeyli ve annehâr Ey kullarım! İnnekum tuhti'ûne billeyli ve annehâr Gece gündüz hata etmektesiniz. Var mı hata etmeyen? Yok. Günah işlemektesiniz. وَاَنَ اَغْفِرُ الظُّرُوبَ جَمِيعًا Ben ise diyor allah Teala ben ise günahların hepsini ne yaparım? Bağışlarım. Bağışlarım. Demiyor allah Teala ben benim yüzünde şubelerim vardır, efendi hazretler vardır, mübarekler vardır, orada burada yaydığım, nöbetçi tevbe eden kullarım vardır. Onlara gidin onlar size tevbe demiyor. Diyor, gece gündüz günah işlersiniz ve ben sizin bütün günahlarınızı ne yaparım? Bağışlarım. فَاسْتَغْفِرُونِ اَغْفِرْ لَكُمْ İstiğfar edin. Mağfiret dileyin ki ben de ne yapayım sizlerin günahlarınızı? Bağışlayayım. Sonra devamlı Allah Teala diyor ki Ya ibadî İnneküm len tebluğu nef'i fetenfe'ûni ve len tebluğu zurri Ey kullarım! Sizler bana zarar vermeye ulaşıp bana zarar vermeyi ne yapamazsınız? Başaramazsınız. Öceremez, <gülüyor> bana zarar veremezsiniz. Bana fayda vermeye ulaşıp bana bir da almamasınız, veremezsiniz. Allah diyor ki ben sizlerden mustagniyim Ben size muhtaç değilim. Ve lav enne evvelekum ve ahirekum ve insekum ve cinnekum kânu alâ etkâ kalbi raculin vâhid minkum mâ zâde zâleke fî Bu da bakın Allah-u Teala'nın ne kadar büyük olduğunu.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 sizin namaz kılmanız, salih ameller işlemenize bir ihtiyacım, muhtaçlığım yok. Diyor ki Allah Teala devamlı hadiste: "Ya ibadî, ey kullarım. Lev enne evvelakum ve âhirakum ve insakum ve cinnakum kânû alâ iftihr kalbi reculin vâhidin minkum mâ naqaza zâlike fî mulkî şey'en." İlk insandan son insana. İnsanların tümü ve cinlerin tümü. Fasık bir adamın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 Ya ibadî diyor ki Allah-u Teala'ya devam eder. لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ Şayet sizlerin önden gelenleriniz. Sizden önce yaşayanlar ve sizden sonra yaşayacak olanlar. Tüm insanlar ve cinler. قَامُوا ف۪ي سَعِيدٍ وَاحِدٍ Bakın meydan okumaya. Allah diyor ki hepiniz yani bütün mahlukat bir meydanda toplansanız bir yerde bir ara, toplanıp bir araya gelseniz. Fe ve benden hepiniz bir herhangi bir şey isteseniz. düşünün milyarlarca sayısını bilemeyeceğimiz kadar insan ve cin topluluğu bir meydana toplanmış ve Allah Teala'dan istekte bulunuyorlar. Diyor ki benden bir şey isteseniz kullu insan meselatehu bende de ataytu kulle insanin meselatehu her bir kimseye ne yaparım? Her bir kimseye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 Görüyor musunuz arkadaşlar allah Teala'nın ne kadar gani, zengin olduğunu. Ama buna rağmen bazı ahmaklar, bazı aptallar, Allah'ın kadrini, hakkını tam anlamıyla bilemeyenler dediği gibi allah ma Hakka kadri. Onlar Allah'ı kadriyle, hakkıyla bilemediler, takdir edemediler dediği gibi ahmakça, aptalca otobüslere binerek milyonlarca insan kendileri bir kulun dizinin dibine gidip orada Allah'a tövbe etmeye çalışıyorlar.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 bir meydanda toplansanız ve benden bir şeyler isteseniz ve bu istediklerinize ben cevap versem, her isteğinizi yerinize getirsem bu benim mürkümden ne yapmaz? Hiçbir şeyi eksiltmez. Bu kadar peşin söylüyor Allah Bu kadar açık söylüyor. Ama dediğim gibi Allah'ı hakkıyla takdir etmeyen, hakkıyla şanını kabul etmeyen adam ne yapar? Sakalı göbeğine de değse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 ''Uhşiha lekum.'' Ben onları sizin için tek tek ne yaparım? Sayarım. ''Thumme uveffikum iyaha.'' Sonra onun karşılığını size veririm. Yani yaptığınız her şeyin bir neyi var? Karşılığı var. ''Femen ya'mel mithkâle zerretin hayran yara.'' Kim zerre miktarı hayır yaparsa onun karşılığını görecek. Zerre miktarı. ''Femen ya'mel mithkâle zerretin şerran yara.'' Femen vecede hayran. Şimdi sonuç. Sizler diyor amellerinizle varsınız ey kullar dedi. Ben onları sizin için tek tek saklayıp sayıyorum. Ve onun karşılığını vereceğim. Şimdi sonuç. Diyor ki, netice. Femen vecede hayran. Kim hayır buluyorsa, güzel bir sonuç buluyorsa, netice güzelse. Femen vecede hayran. Fel yehmedillah. Allah hamd etsin. Elhamdülillah. Cenneti, cenneti ver Allah bana. Dünyada bana takva verdi, iman verdi. Ve men veceda hayran felyahmid. Allah hamdolsun. Ve men veceda gayra bundan başka bir şey buluyorsanız eğer, bulduğunuz kötü sonuçsa feleyelumen illa nefsah. Kendinden başkasını da ne yap? Kendinizden başkasını da ne yapmayın? Suçlamayın. Tek suçlu, tek sorumlu kim? Sizlerin kendisi. Yüce Rabbim bizleri